85. Numaralı konu, Hz. Peygamberin ismi belirtilmeyen bir şahsi İslam'a davet etmesi beladeviyeden bir adam şöyle anlatıyor, Medine'ye varıp El Vadi denilen yerde konakladım, baktım ki bir keçi için iki kişi pazarlık yapıyor, müşteri satıcıya, bana biraz ucuz ver, diyordu, kendi kendime, şu insanları sapıtan, dalalete götüren Haşimi, Rasul-i Ekrem'i kastediyor, o mudur acaba, dedim, baktım bedeni güzel, alnı geniş, burnu ve kaşları ince, göğsünün tam başından gö göbeğine kadar bir ip gibi siyah tüyler bulunan bir kişi, iki eski elbise giymişti, bize yaklaştı ve selam sizin üzerinize olsun, dedi, biz de onun selamına karşılık verdik, aradan biraz zaman geçti, müşteri, ey Allah'ın Rasulü, bu keçinin sahibine bir şeyler söyle de bana biraz kolaylık göstersin, dedi, bunun üzerine Rasulü Ekrem elini uzatıp bu sizin mallarınız, siz ona sahipsiniz, umarım ki kıyamet günü Allah'a vardığında herhangi biriniz haksız olarak, malında, karnında, ırzında benden bir şey talep etmeyecektir, satarken, satın alırken, verirken, hükmederken, başkasının hakkını eda ederken kolaylık gösteren bir kişiye Allah rahmet eder, Allah rahmet etsin, dedikten sonra geçip gitti, dedim ki, yeminim olsun, ben bu kişiye yetişeceğim, çünkü bu kişi çok güzel konuştu, ona tabi oldum ve dedim ki, ey Muhammed, bu söz üzerine o bütünüyle bana yöneldi, ne istiyorsun, dedi, ona, halkı dalalete götüren, helak eden, atalarının taptığı tanrılara ibadetler. ''Şehadet etmekten meneden sen misin?'' dedim, Rasulü Ekrem, sözünü ettiğin zat Allah'tır.'' buyurdu, ''Ben, o halde insanları neye davet ediyorsun?'' diye sordum, ''O da, Allah'ın kullarını Allah'a davet ediyorum.'' dedi, ''Ben, sen ne diyorsun?'' deyince, Rasulü Ekrem, şehadet ederim ki Allah'tan başka mabud yok ve ben Muhammed Allah'ın elçisiyim, bunları yaparken bana nazil olan Kur'an'a iman edecek, Lat ve Uzza'yı inkar edeceksin, namazı eda edecek, zekatı vereceksin.'' dedi, ''Bunun üzerine.'' Zekat nedir dedim Resulü Ekrem zenginlerimizin fakirlerimize servetlerinin bir miktarını vermeleridir buyurdu Senin kendisine davet ettiğin ne güzel bir şeydir dedim andolsun Muhammed o zamana kadar bence nefes alıp veren herkes içinde en buğzettiğim kimseydi fakat o çocuğumdan babamdan ve bütün insanlardan daha sevimli oldu benim kalbimde dedim ki bildim anladım Resulü Ekrem anladın mı deyince evet anladım dedim bunun üzerine Resulü Ekrem Allah'tan başka Mabud olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Rasulü olduğuna şahitlik eder misin? Bana nazil olana iman eder misin? dedi. Ben de Ey Rasulullah, iman ettim. Dedikten sonra şunu söyledim. Başında birçok kimsenin bulunduğu bir suya gitmek istiyorum. Beni davet ettiğin dine onları davet etmek istiyorum. Umarım ki onlar da sana tabi olurlar. İzin verir misin bana? Rasulullah, peki git, onları İslam'a davet et, dedi. Böylece o suyun başındaki insanların, erkeği ve kadınıyla hepsi Müslüman oldu, Rasul-i Ekrem bu icraatımdan sevinerek başımı sıvazladı.